ve Bülent Usta e, Merhaba ben Alper Asanoğlu e, Bugün e, Bülent e, özel işleri nedeniyle bu gelemedi e, Ben de bu e, karanlık odada tek başıma olmamak için e, klostrofobik e, e, korkularımdan kurtulmak için bir arkadaşımı davet etmeyi uygun buldum. E, çok değerli e, Türkiye'nin önemli fıkıh uzmanı herhalde kendisi, değil mi? E, böyle e, söylenince <gülüyor> insan kendini biraz, biraz utanabiliyor ama Ferda keskin zaten açık adıyor. Dinleyicileri çok büyük ihtimalle Ferdayı e, tanıyorlardır. Ferda e, <gülüyor> Aynı zamanda Bilgi Üniversitesi'nde e, melankoli ile ilgili... E dersler de veriyor felsefe yüksek lisansı evet. içinde değil mi karşılaştırmalı edebiyat evet. yüksek lisans programında gözüküyor ders ama hı hı hı. biz tabi onu işte felsefe ve tabii. diğer disiplinlerle ilişkilendirerek yapıyoruz evet. o yüzden biz geçen programda iğrenmek üzerine konuşmaya konuşacağımızı söylemiştik Bülent ile ama Bülent galiba iğrenmek konusundan iğrendiği için kaçtı <gülüyor> ee, biz <gülüyor> Ferda ile Bülent, şey, melankoli üzerinde konuşacağız Normalin sınırları programının e, aslında çıkış noktası birazcık bu e, melankoliydi. Daha doğrusu e, tanı kriterleri e, kitabımız olan bizim kutsal kitabımız DSM-5'teki e, depresyonun e, tanılarının tanısının iyice e, genişletilmesi ve neredeyse ee, çok basit üzüntülerin gündelik üzüntülerin bile bir hastalık bir depresyon olarak tanımlanması e, nedeniyle e, biraz isyan gibi e, düşündüm, düşünmüştüm ben normal sınırları programını çünkü e, birkaç tane akıllı e, psikiyatri profesörü henüz galiba Amerika'da var onların itirazları sonucunda 2015'teki son versiyonu alınmadı ama şöyle bir şey önermişlerdi iki hafta boyunca Kişi birini kaybettiğinde bir yaz kim kimi kaybederse kaybetsin yakınlarından birini iki haftadan daha fazla onların oradaki depresyon belirtisi olarak söylediği şeyleri gösterirse ikinci haftadan sonra normal e, gündelik hayatında fonksiyonel işlevsel de değilse Artık oraya yaz tutmuyor, yastan çıkmış depresyona girmiş olarak kabul edilecekti. Bu da şu anlama geliyor, milyarlarca kutu daha fazla antidepresan satmak. Yani tedavi dediklerinde hadi psikoterapi yapın ya da işte... E, felsefi e, danışmanlara gidin öyle şey, öyle felsefi danışmanlıklar var biliyorsun artık. Evet. E, Amerika'da da var Avrupa'da da var. Biraz gülümsedin ama bana işe yarıyor diye ben diye düşünüyorum. Yok ben, ben felsefeci olduğum için gülümsedin. <gülüyor> tamam peki. <gülüyor> yani e, e, bunları değil milyonlarca kutu daha fazla ilaç satmak için evet. e, böyle bir şey yapmaya kalktılar ama olmadı ama eminim 3-5 sene sonra bunu başaracaklar yani. Evet, çünkü artık e, melankolinin 1900 yıllardaki tanımından çıkıp elimizdeki antidepresanların iyi gelebildiği semptomlar üzerinden depresyonu tanımlamaya başladık. <gülüyor> yani yani. hastalıkları iyileştirecek ilaçlar değil de ilacımız neye geliyor, neye, neyi değiştiriyorsa evet. onu, ona <gülüyor> ilacı önce il ilacı yönelecek bir an. hareketli hastalığı tarif evet. etmek çok güzel değil mi ama evet, tabi mükemmel. Yani harika bir şey. Ee, o, yani e, o yüzden de bir sürü depresyon hastamız var. Ee, yalnızca işini kaybetmekten korktuğu için, e, gelecek kaygısı duyduğu için, e, bir, bir sürü bir türlü bitiremediği e, ilişkisi için iç ilişkisinde mutsuz olduğu için. Hı hı. E, ya da çocuğu işte e, okulda akademik başarısı kötü olduğundan dolayı ya da işte iyi bir Anadolu sesini kazanamadı diye, üzüldü diye o kişiler depresyonda kabul Ya da bir yakınlarını artık. kaybettiler ve, evet. ve onun da üstesinden iki hafta içinde De gelemediler. <gülüyor> evet. Halbuki bizde hani kırkı çıkmak vardır değil mi? Dolayısıyla değil mi? bütün o gelenek aslında demek ki depresif bir gelenekmiş. Tabii, hele bir elli ikisini uzatırsan yandın yani. <gülüyor> Evet, Şimdi e, sen e, melankoli deyince melankoli işte hani e, kara safra demek ve çok eski zamanlardan beri hı hı. E, ama ben sana hiç seni e, ne dediğin melankoli hakkında bilmiyormuş gibi e, sana sorayım. Çünkü e, bu programda benim senin anlattığım söylediğin şeyleri biliyor olmamın önemi yok. Çünkü benim ne bildiğimiz izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz bilmiyor. Hı hı. Nedir melankoli felsefi açıdan ya da senin bakışından? E, melankoliyi depresyon en ağır hali olarak tanımlayabilirsek. Yani tanımlarsak ya da belki de sen melankoliyi e, bir depresyon olarak değil de başka bir, bir hayat biçimi olarak da tanımlıyor olabilirsin. Sana bırakıyorum. Evet hayat biçimi olarak tanımlamak e, biraz daha e, tabii bir hayat biçimi demek onu bütün hayata... ...atfetmek anlamına e, geliyor... E, ...ondan ziyade ben melankoliyi... ...bir deneyim olarak e, düşünüyorum... E, ...bu a, deneyim... E, ...elbette insanın... E, ...hem dünya ile kurduğu ilişkiyi... ...hem de kendi kendisiyle kurmuş olduğu ilişkiyi... E, ...çok yakından ilişkilendiren... E, ...bir şey... E, ...melankoli... E, işte ...adı e, ilk defa senin de dediğin gibi Antik Yunan'da... E, ...konmuş a, bir deneyim... ...melas ve hole... ...yani kara ve safra kelimelerinin birleşmesinden... ...ortaya çıkıyor... Ama tabii ilk defa e, melankolinin ilk örneği daha doğrusu e, henüz daha melankoli e, kelimesi icat edilmeden e, var olduğu düşünülen bir mitolojik figür. E, bu figür de Belorofon figürüdür. E, bu Yunan mitologyasında e, vardır. E, İlyada da e, vardır. E, ve tanrılar tarafından e, haksız yere terk edildiği için e, işte Eolia e, ovalarında yalnız başına yürüyen, insanlardan uzak duran, ...bir e, karakter. E, aslında ben... E, ...şöyle tanımlıyorum veya şöyle düşünüyorum... ...bu belerofon e, figürünü... E, ...melankoli geleneği içerisine... E, ...yerleştirirken... E, ...melankoli... E, ...işte Antik Yunan'dan bugüne gelinene kadar... ...genellikle bir kayıpla ilişkilendirilir. E, orada da Belarofon'un kaybettiği şey... ...tanrılar elbette ama... E, ...Antik Yunan Arkayık çağında... ...tanrıları kaybetmek aslında... Ee, ...insanlığı da kaybetmek anlamına geliyor. Ee, çünkü insanın insanla kurduğu... ...iletişimin aracısı tanrılar. Ee, tanrılar, demonlar adı verilen... ...bir takım doğaüstü güçler göndermek... ...suretiyle e, insanın davranış... ...biçimlerini belirliyorlar. Ee, kimi zaman iyi oluyor bu demonlar... ...kimi zaman kötü oluyor. Ama insanı bu dünyada... Eyleme geçiren, e, hareketlerini güdümleyen veya e, onu belli yönlere, belli eylemleri yapmaya yönlendiren e, bu güçler olmadığı zaman insan kendini ontolojik olarak, kozmolojik olarak dünyada yapayalnız, amaçsız, ...ve e, herhangi bir eylemde bulunma gücünden yoksun buluyor. İç ses ya da vicdan gibi de denebiliyor mu onun Hı. için yok çünkü çok daha büyük bir şey tarif ettin sen. Vicdan olması için bir suçluluk duygusu olması lazım. Burada Hı -hı. bir suçluluk duygusu yok çünkü e, tanrıların e, kendisini niye terk ettiğini bilmiyor Melofon. Yani mitolojiden için terk ettiklerine Hı -hı. dair farklı versiyonlar vardır ama esas itibariyle durup dururken sanki e, hı hı. ama bir taraftan da işte denir ki pekasusla çok yükseldiği için e, bir tane eşek arısı gönderip işte e, atı sokturmuştur tanrılar sen nerelere çıktın böyle diye işte o da aşağıya düşmüştür hı hı hı. E, gibi ya da başka bir takım hikayeler var burada detaylarına giremeyeceğim ama o zaman diye. mesela şey de oluyor senin tam o söylediğin hani e, suçluluk duygusu olması lazım vicdan olması için dediğin durup dururken terk ediyor, erk ediyor tanrılar onu niçin terk edildiğini bilmiyor. Bugünümüz şeyinden baktığımızda e, o zaman aslında gerçekten biyolojik bir sebebi olan yani beyindeki bir fonksiyon bozukluğu nedeniyle hı hı. herhangi bir kayıba e, kayba reaksiyon olarak ortaya çıkmayan bir depresyondan bahsetmiş oluyor. Evet. Yani bu o dönemde gerçek böyle. Gerçek depresyon tabii. yani. E, gerçek depresyon yani senin tabii ki geleneğinin depresyonu tam olarak gerçek depresyonu e, nasıl tanımladığını o kadar net bilmiyorum ama... E, ...bir taraftan da ama Antik Yunan aynı zamanda e, bu melankoli deneyimini e, sadece e, bir kayıp üzerinden yaşanan psikolojik bir deneyim olarak görmüyor. Aynı zamanda fizyolojik e, Hı -hı. bir e, açıklama da getiriyor. E, bu fizyolojik açıklamada işte insan bedeninde bulunan dört suyuk... A, ya da a, işte sıvı. e, temel e, sıvıdan a, bir tanesi olduğu tahmin edilen e, kara safranın e, ya e, miktarının artması, artması ya mevcut miktarın yoğunlaşması sonucunda insan bedenindeki bu dört tane e, farklı sıvı arasındaki dengenin bozulmasına Hı -hı. E, bağlıyorlar. Hı -hı. E, tabii, bu gelenek daha on sekizinci yüzyıla kadar da biliyorsun kesinlikle, kabul edilen bir şey, gelenek yani. Hem de Gale'nin Evet, e, vermiş olduğu evet. getirdiği tanıyla ile ve e, o döneme kadar yani senin sözünü ettiğin 18. yüzyıla e, kadar Galen'in tedavi yöntemleri evet. hala uygulanıyor. E, çok ilginç bir şey. Çok e, tabii ki bu. E, i̇şte deniyor ki e, ne oluyor? E, bu kara safra e, yoğunlaştığı zaman, miktarı arttığı zaman insanın zihni bulanıyor. Ee, ve insanın bu bu, bu durum e, bugün belki depresyon olarak adlandırılan şeye e, karşılık geliyor. Ve bunun da belli bir takım semptomları var. Evet. Ama bu semptomlar işte kimi zaman uykusuzluk, kimi zaman fazla uyku. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra kimi zaman ajitasyon, kimi zaman... Müthiş bir e, e, atalet hı hı. E, gibi birbirleriyle isteksizlik perişen, isteksizlik ölüm isteği, e, ölüm isteği anlamsızlık e, duygusu ve başkalarıyla iletişim kurma e, a, a, a, a, dan vazgeçmek evet. e, tıpkı işte Bellafon'un durumunda olduğu gibi. Şimdi ilginç olan nokta şu. Peki arada sorabilir miyim için anlamadığım için Bellafon. E, e, tanrıları kaybettiği için mi insanlarla iletişim kuramıyor yoksa insanları kaybet insanlarla iletişim kuramadığı için mi tanrılar kayboldu diyorlar? Yok tam tersi ilk söylediğim. Yani çünkü e, aslında insanlar arasındaki iletişimi mümkün kılan şey tanrıların e, kozmik e, dünyamızdaki varlığı. Hı hı. E, onlar olmadığı zaman insanlar arasındaki iletişimde olmadığı için bir yalnızlık. ...ve kendini bir boşlukta hissetme durumu... E, ...dolayısıyla burada ikinci bir kavram daha var... ...bu daha sonra Freud da kullanacak bu kavramı... E, yas ve melankoliye isimli metninde... ...bir boşluk duygusu... Evet. E, ...hatırlarsan Freud der ki... işte ve melankoliyi birbirinden ayırt eden... ...bir takım özellikleri sıralarken... E, ...der ki yasta ...dünya insana boş gözükür... E, ...melankolide melankoli. insanın Bizim kendisi... Içi. Hı -hı. ...içi boş gözükür... E, fakat e, şimdi e, Antik Yunan'da e, özellikle Hipokratik gelenekle birlikte e, başlayan böyle bir patolojik yaklaşım var e, melankoliye. Ama e, sadece patolojik değil Antik Yunan'ın yaklaşımı. Çünkü çok bilinen bir metin vardır. Bu metin Aristoteles'e atfedilmekle birlikte Aristoteles'in olmadığı da biliniyor artık. E, orada çok meşhur bir cümle vardır. O da şu. Nasıl oluyor da e, e, önde gelen devlet adamları, şairler ve filozoflar kara Sarfra'dan etkilenmiş olacak kadar melankolik oluyorlar. E, ve buradan hareketle de <gülüyor> gelenek yani antik Yunan'dan başlayan ikinci bir gelenek e, melankoliyi sadece bir patoloji olarak değil aynı zamanda yaratıcılığın kaynağı olarak görür. Hı hı. Ve e, dolayısıyla da e, melankoli e, aslında dehanın kaynağıdır. Hı hı. E, zaman zaman tarih içerisinde bu özelliklerini e, e, kaybediyor bu özelliğini e, melankoli e, Örneğin e, işte Hristiyanlıkla beraber bir günah olarak düşünülmeye başlıyor e, Sonra Rönesansla birlikte tekrar geri geliyor Ficino ile beraber Herhalde o suçluluk duygusu nedeniyle değil mi Hristiyanlıkta Yani insan e, özellikle batılı e, depresyon tanımlarında suçluluk duygusundan bahsedilir çok fazla depresyonda ee, doğulu insanlar ise depresyonda bizim günümüzde gördüğümüz şeyde Ben İsviçre'de hem göçmenleri hem batılıları Yani hem doğulu göçmenleri hem batılı göçmen insanları gördüğüm için Şeyi fark ediyordum Doğulu depresifler utanıyorlar Daha çok utanç yaşıyorlar <gülüyor> Çok ilişkisel bir şey Evet ee, Suçluluk duygusu ise daha fazla Yani başka bir insan olmadan da suçlu hissedebiliyor insan kendini Evet burada aslında sen e, bilmiyorum belki bilerek Belki bilmeyerek e, çok önemli bir ayrıma gönderme yaptın e, suç kültürüyle e, utanç kültürü. Evet. E, hatta e, çok ünlü E.R. Dutz diye çok ünlü bir e, klasisist vardır. Yani Antik Yunan uzmanı. E, onun e, Yunanlılar ve Irrational, Greeks and the Irrational diye bir kitabında çok ünlü bir makale vardır. E, utanç kültüründen e, suç kültürüne diye. Ve Antik Yunan'ın aslında özellikle tragediyalarla birlikte yavaş yavaş utanç kültüründen e, suçluluk kültürüne doğru e, geçtiğini e, ...söyler ama burada Hristiyanlıkta... ...şöyle bir şey var... E, ...Hristiyanlıkta... E, ...melankolinin... E, e, ...yedi ölümcül günahtan bir tanesi... ...olarak tanımlanması... ...Papa Birinci Gregorius'un... ...Biet Gregorius'un yaptığı bir e, şey... ...getirdiği bir e, tanım... E, ...ondan evvel... E, ...Kasyanus... E, ...ki kendisi işte Anadolu'dur... ...Anadolu kökenli bir kilise babasıdır... E, ...Kasyanus... E, ...sekiz tane kötü düşünceden bir tanesi olarak... E, ...tanımlıyor... Melankolik e, o e, durum diyeceğimiz durumun e, bir günah olarak e, düşünülüyor olmasının sebebi e, melankolik e, figürün e, içine girmiş olduğu atalet durumu itibariyle e, Tanrı'ya hizmet etmekten vazgeçmesi. Atalet veya miskinlik. Edememesi aslında değil e, mi? Edemiyor tabii. Evet. Ama bir taraftan da şu var öfkeleniyor da. E, ve öfkelendiği için bir taraftan da reaksiyon, tepki olarak da madem Tanrı beni terk etti yine aslında Tanrı'nın terk etmesi var. Bunun en güzel örnekleri aslında Milattan sonra 3. yüzyıldan itibaren iki ile başlar ama üç bunun doruk noktası Hristiyanlıkta, erken Hristiyanlıkta bir takım insanların inzivaya çekilmesi evet. şeyde, Mısır çöllerinde ve orada ...inzivadayken işte öğlen saatlerinde şeytan ivalarını gönderiyor. Hmm. Bunları tekrar baştan çıkartmak için. Ee, ve e, öğlen saatlerinde e, bunun e, işte resim geleneğinde de çok önemli örnekleri vardır. Bunlar geliyorlar e, ve e, çaresiz hissediyor kendini. Oradaki keşiş, hermit. E, tanrı kendisine, Tanrı'nın kendisine yardım etmediğini e, düşünüyor... ...günaha çağırıyorlar... ...aslında onun çöle gitmesinin sebebi... E, günahdan kaçmak... ...sadece günahtan değil... ...günah için duyulan arzudan kendini e, arındırmak... Evet. E, ...gönülden gözden uzak... ...gönülden ırak... Evet. E, ...peki diye. o arzuyu... ...günah arzusuna sebep olan nesneler... ...ya da özneler neler... ...onlar her şey... Her ...yani şey. E, işte e, şehvet denilen... Şehvet. E, hı hı. E, ...antik şey pardon... ...hristiyanlık geleneğinde... Hı hı. E, ...varlık para veya altın için duyulan şehvet sen için duyulan şehvet e, ve iktidar için duyulan şehvettir. Evet. E, bunlar. Ve erkeğin kadınla duyduğu daha çok sanki değil mi? Evet. Çünkü e, yani kadın en e, Hristiyanlıkta en kutsal kadın e, hiç seks yapmamış kadın biliyorsun Meryem Ana. Evet. Yani seks de yapacaksa hiç olmazsa yalnızca çocuk için yapsın. Evet. İşte zaten kadın orada İva'nın kendisi oluyor. Evet. E, evet. Yani Batı dillerinde tantasyon veya temptation denilen şey. Kadın İva'yı ...kendisi. Evet. İva'ya maruz kalan ise erkek. Dolayısıyla burada günahın kaynağı kadın ama günaha maruz kalan erkek evet. olarak düşünüldüğü için evet. yani orada defeminize etmek gerekiyor aslında. Hı hı. Ki bunu orta çağda deneyen bir takım kadın yazarlarda var. Fakat önemli olan tabii bu iva geldiği zaman buna karşı mücadele edecek gücü bulamadığında keşişin e, ...Tanrı beni terk etti... ...diye düşünmesi... ...o zaman ben de onu terk ederim... ...fakat tabi... E, ...tepkiler büyük oluyor... E, ...mesela işte... ...Aziz Antonius... ...bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir ki... E, Flaubert'in de... ...La Tantation de Saint Antoine diye çok meşhur bir romanı vardır... ...bütün hayatı boyunca yazdığı ve bitiremediği... ...orada şöyle anlatır... E, Ölen saatlerinde bu İva geldiğinde... E, ...keşiş elindeki kitabı... ...yani kutsal kitabı Hı -hı. duvara fırlatıyor... E, ...yüzünü gözünü parçalıyor... ...yerlerde yuvarlanıyor... ...dışarı çıksa gidebileceği hiçbir yer yok... ...çünkü Hı -hı. çölde... Evet. E, ...dolayısıyla boşluğun içerisinde... Hem ...bir içeride, labirente gibi... ...bir boşluk, bir büyük evet, boş, devasa evet. bir boşluğa... Büyük labirent, ...tekabül eden içsel bir boşluk... Evet. ...var burada... ...hatta e, ilginç bir şey vardır... ...bunu ben hep derslerimde söylerim öğrencilerime... E, ...bu öğlen gelen şeytanın... E, ...adı yine demon bakın yani Dem demon, de evet. demonlar dedi. Evet. Burada da demon. Bu da bu sefer şeytan diyoruz ama bu demon. Ee, evet ama buna Fransızlar demon midi diyorlar. Hmm. Öyle İngilen demon. Demon de midi kavramı aynı zamanda erkeklerin geçirdiği orta yaş krizine verilen isimdir. Öyle. Ee, Günün hay ortası, hayatın tam ortası, ortaya evet. evet, yani işte e, ne bileyim e, hormonlarla ilgili bir şey bu aslında Hı -hı. herhalde. Ama belli bir yaşa geldiği zaman işte erkeklerin eşlerinden boşanmaları e, ve neye işte e, ivane oluyor orada? E, kırmızı bir üstü açık araba olabilir, Harley Davidson motosiklet olabilir, at kuyruğu yapmak olabilir, tüp evet. i̇şte takmak, küpe takmak, pro içmek falan yani böyle. Ama tabii bu çok kısa süren bir şey. <gülüyor> ee, <yine> hormonal <gülüyor> olduğu için genellikle de e, he, hezeyanlar evet. ciddi büyük hayal kırıklıklarıyla da evet. sonlanıyor sonra kim yalnız kalınarak aynen sonra da terapiye gidiliyor. tabi tabi ee, sen sen daha yani. sen, daha iyi, <gülüyor> sen daha iyi bilirsin Biz Aa, nasıl para kazanacağız sonra evet tamam yani e, doğru <gülüyor> haklısın şimdi burada mesele tabii e, o, o bir bir, bir, bir e, günah olarak görülmesi e, mesela Romada da ismi e, melankoliye değildir bu deneyimin. Tedium vita'dır. E, yani hmm. vite, yani insanın yaşamaktan duyduğu bir bıkkınlık. Ya da tedium sui, e, insanın e, kendisinden duyduğu bir bıkkınlık. E, ve e, dolayısıyla e, bunlar hep Seneca'dan gelen e, kelimeler. E, absentia sui, yani insanın kendi kendisine noksan olması, hmm. kendini yitirmesi. Yine bir kayıp var. Ama tıpkı Freud'un söyleyeceği gibi. Freud'dan yaklaşık 2000 yıl önce, yani 2000 değil çok daha az, 1700 yıl kadar önce Seneca diyor ki, mektuplaştığı Serenusa, bak kardeşim senin bu şikayetlerinin aslında hepsi şu anlama geliyor. Sen bir şekilde kendini kaybetmişsin, kendini kaybetmişsin derken yani çıldırmışsın anlamında değil, kendini hı hı. geri Kayıp, toplaman lazım. Kayıpsın hakikaten. Evet. Evet. Yani kendini geri toplaman lazım. Peki bireyden bahsediyoruz aslında farkındaysan değil mi? Evet ama tekil çağısı diyelim çünkü daha o zaman birey kavramı... Birey, bizim, yok işte o yüzden bizim, soruyorum. Bizim, ama tabii ki e, öznel bir şey olarak düşünülüyor. Evet. E, sonra işte Hristiyanlıkla beraber günah olarak adlandırılıyor dedim ve arkasından Rönesans'la Ficino ile birlikte klasik çağa geri dönüş olduğu için... E, Platon ve üzerinden e, bu e, Ficino melankoliyi e, tek ki kendine melankoliktir. <gülüyor> Ondan sonra açık açıkta söyler bunu zaten. Hı hı. E, tıpçı ve babası da tıpçı. E, ama aynı zamanda çok büyük bir tabii e, Rönesans düşünürü. E, onunla birlikte geri gelmekle e, beraber e, prestiji, melankolinin akıl çağı olan aydınlanma çağında tekrar tukaka olmuştur. Hı hı. Bir patoloji olarak. Ama tabii ki esas büyük geri dönüşü romantizmle. Çünkü e, aydınlanmacılar... Güzel dönüyor bir de değil mi? Çok, yani çok muhteşem bir dönüş evet. bu. Evet. E, çünkü çok önemli bir görsel e, gelenek yaratıyor uh -huh. kendisiyle uh -huh. beraber. E, edebiyatta... Yani Werther. Werther, arkasından Baudelaire, Baudelaire'in evet. şiirleri. Um, verebileceğimiz tabii başka birçok örnek e, evet. var. E, Gerard de Nerval ondan Hı -hı. sonra vesaire Novalis var, ee, var. Hı -hı. Ee, e, dolayısıyla tekrar e, şeyle beraber bu romantik gelenekle beraber deha'nın kaynağı olarak düşünülmeye başlıyor ne bir patoloji değil Hı -hı. E, deha'nın yaratıcılığın kaynağı olarak düşünülmeye e, başlıyor ama tabi yine ...19. yüzyılın sonundan itibaren... ...yani psikiyatrinin bir bilime dönüşmesi. Maalesef. TÜİK, ondan sonra PİNEL, ESKİROL... ...belki KORTO falan gibi... ...isimlerle beraber... ...melankoli denilen o... ...haleti ruhiye diyelim buna. Hı hı. Bu haleti ruhiyenin yavaş yavaş... ...bir... ...ansiklopedide yeri olan bir hastalığa... Evet. ...dönüşmesi. Ve tanımlanmaya başlaması. Yani bir taraftan Freud gibi... ...bunu analizle... ...veya terapiyle tedavi edilebilecek bir şey olarak düşünenler var... ...ama bir taraftan da buna ilaçla Tabii. müdahale edilmesi gerektiğini... ...çünkü sonuç olarak bunun beyin salgılarıyla ilgili... Grissinger diye bir Alman 1900'lü yılların son, gelirken 1800'lü yılların sonunda... ...en büyük yani psikiyatri içindeki bize aslında yapılan en büyük darbe çok, bence... Ee, ruh hastalıkları beyin hastalıklarıdır diye net bir tanım getiriyor. <gülüyor> Ve o mutlak gerçeklik artık tartışılmıyor bile. Evet. Yani çok acayip bir durum. Tabii ki beyin katılıyor bu işe. Ama bedenimizin içindeki bir organ olarak katılıyor. Ee, yalnızca e, beynin içindeki bozukluk, fonksiyon bozukluklarından dolayı o ağır depresyonlar ortaya çıkmıyor. Yani kimisi Mesela o reaktif depresyon diye düşündüğümüz evet, şeyleri tabii, bir şey yaparsak kimisi e, ona ö, depresif reaksiyon göstermiyor. Kimisi gösteriyor. Evet. Şimdi mesela erkeklerle kadınlar arasında bile male depression diye tarif edilen bir şey var. Erkekler ...depresyona girdiklerinde... ...başkalarını suçluyorlar... ...bağırıyorlar, çağırıyorlar, saldırıyorlar... ...kadınlar kendilerini suçluyor. Evet. <gülüyor> e, i̇lginç... ...Freud'da da hep kadın örneği vardır. Evet. E, ki e, Mizojen olduğunu biliyoruz... E, ...Freud'un. E, ve... E, ...onun da işte... E, ...verdiği iki tane örnek... ...ikisi de kadınlardan geliyor. Bir tanesi sevgilisi tarafından... ...terk edilen... E, ...genç kız, nişanlısı hı hı. tarafından... E, ...bir tanesi de işte... E, Kocasının e, kendisini aşağılaması veya hor görmesinin e, kabahatlisi olarak kendisini gören kadın <gülüyor> e, örneği. E, evet. Yani bunlar bu kategoriler e, çok kültürel kodlara bağlı olan şeyler. Evet. Yani düşünsene de. şeyi de e, e, Freud e, kadında penis hasedi olduğunu söylüyor. Evet. Şimdi e, yani penis o kadar önemli ki onun yokluğu haset duygusu. Belki de e, yani neden e, klitoris hasedi yok. Yani belki de, değil mi? Evet. Yani niye penise haset edilsin? Yani o kadar dediğin gibi eee e, şey, de extension diye bir kavram vardır. <gülüyor> penis uzantısı. Yani bir şeyi penisin yerine koymak. Evet. Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> Mesela köpeği varsa ha, tamam bu demek ki arabalar binden. Evet. Şimdi eee bu konuda çok abartıyor. Böyle çok güzel, pahalı çantalar alanların şey, o çanta içine bir şey alan bir şey. O da vajinayı temsil ediyor. Uterus'u temsil ediyor falan. Ama şimdi ee, ben şeyden sonra bir, müziğim, bir müzik dinleyeceğiz ve sonra birazcık reklam var. Sonra Tipus Melancholicus diye bir tanımı var. Thelenbach diye bir Alman hmm. e, psikiyatrist ve e, felsefeyle de uğraşan bir insan. Onu, e, o tanımını sana e, söyleyeceğim. Onun üzerinden düşüncelerini merak ediyorum. Tabii. Şimdi nüket Turun'un e, melankoli şarkısını dinliyoruz. Ha, ha, ha, evet. Sabahattin Ali'nin Sözleri. You said to Beni sarar, ben oh, beni kolye, beni İzlediğiniz isterim. Altyazı Açık dergi. Merhaba, normalin sınırlarıyla devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Ferda Keskin. E, melankoli şarkısını dinlemeden önce söylemiştim. E, Telembach diye bir adında bir e, Alman e, psikiyatrist. E, Tipus Melankolikus diye bir e, tanımı oluyor. Depresyona giren, girmeye daha meyilli insanı. Tanımladığı bir şey e, bu. Daha sonra bunu böyle bu ım, ilaç firmaları pozitivist e, dalga, neuroscience filan bunları böyle e, reddediyor ama e, ben de üç sene Sırbica'da e, spesifik depresyon bölümünü yönetmiş bir insan olarak, kendi de depresyonu biraz meyilli bir insan olarak, e, senin de azıcık o taraklarda bezin olduğunda e, biliyorum galiba bu bu e, bunun tadımı biraz ee, doğruymuş gibi geliyor bana. Mesela diyor ki e, Telenbaktipus Melenkulikus'u e, tarif ederken. Bir kere diyor takıntılı bir şekilde e, e, bir şeyleri iyi yapmaya çalışırlar. E, şeydirler. E, yapmak istedikleri yani sorumluluk sahibidirler. Hı hı. E, daha duyarlıdırlar. Hı hı. Yani birazcık daha e, şey alırlar. Alıngan olurlar. E, çalışkandırlar. Vicdani olarak e, vicdanları daha e, kuvvetlidir ve e, e, dayanışma ile dayanış dayanışmayı daha fazla yapan insanlardır bunlar diyor e, ve, ve e, yani işte takıntılılık, dayanışma, yardımseverlik, duyarlılık, vicdan ee, sorumluluk sahibi olma Hı -hı. Ve sözünün eri olmaya çalışma Şimdi mükemmel bu Mükemmel insan... bir insanı tarif ediyoruz neredeyse Evet mükemmel olmaya çalışan Hı -hı. insanlar doğal olarak bunu Olamayıp depresyona mı Giriyorlar acaba Ya da ne dersin Hı -hı. Ben, ya, Bu sorudan Hı -hı. gitmek zorunda değilsin Ama enteresan bir tanım değil mi Çok enteresan bir tanım elbette bu ee, Tabi bu tanımı yaparken e, işte ne kadar gözlem yaptı ya da e, bu tanım bundan sonra gözlemlenebilecek e, insanlara ne kadar uygulanabilir sorusuna cevap vermek çok zor çünkü e, birçok bir açıdan çok zor çünkü e, bugün o kadar çok insana senin dediğin gibi e, depresif teşhis konuyor ki e, ve bunun o kadar büyük bir kısmı aslında ticari amaçlarla yapılıyor ki. E, melankoli havuzu çok genişledi anladığım kadarıyla. Melankoli ben sana çok basit belirti semptomlarını söyleyeyim bir şeyin DSM-5'teki o şey kriterlerin bir, mesela ki kendini mutsuz hissetmek. Eğer evet, şimdi. Ben peki hayatı çok da anlamlı bulmamak. Evet. E, bunlar mutlaka olmalı. Kendini değerlisiz yetersiz evet. hissetmek konsantrasyon bozukluğu, e tamam, bunlar yeme var, evet yeme içme konusunda ya azalma ya çoğalma, ama evet. ona zevk vermemesi, evet uykunun artması ya da azalması, evet. cinsel isteğin e, azalması, evet. e, olumsuz hayatındaki olumsuz şeylerle ilgili çok şey kafaya takıp düşünmek, hı hı. şimdi e, bunlar, e, bunlar varsa, evet depresyondasın ve iki haftadan fazla sürüyorsa, evet şimdi yani günümüz kent insanının bunlardan azade bir hayat sürmesini beklemek zaten e, çok e, zor. Evet. Yani o yüzden musluklar, musluk sularına ya da içme sularının tamamının içine herhalde antidepresan koymak lazım. <gülüyor> evet. E, yani bu patolojize etmek. insanın evet. bütün varlığını. Aynen. Aslında gündelik hayatını evet. e, ve e, aslında bir taraftan da sözünü ettiğimiz şeyler semptom olarak düşünülen şeylerin bazıları farklı kültürlerde arzu edilebilir. ...şeyler olduğunu da hatırlamak... Tabii. ...veya öyle düşünüldüğünü de... E, ...hatırlamak e, gerekiyor... E, ...ama tabi bütün bu sürecin... ...arkasında söylemeden edemeyeceğim... E, ...yani insanın... E, ...bedensel ve ruhsal... E, ...varlığına bu şekilde nüfuz edilmesi... E, ...ve... <gülüyor> ...ilaç tedavisi ya da... ...farklı yöntemlerle... E, ...manipüle edilmesinin... ...arkasında e, elbette... ...kapitalizm ve neoliberalizm de... ...var... E, var. E, toplum o, polisi yapılmaya çalışılıyor psikiyatrist ve psiko, psikoterapistler ve çok da onlar da buna meilliler evet şimdi sen geçen gün e, telefonda beni davet ederken çok güzel bir örnek vermiştin e, bu siyanürle e, intihar eden e, insanlar evet. e, ve e, bu siyanürle intihar eden e, insanların intiharının sebebini e, iktisadi toplumsal koşullarda aramak yerine onların e, şahsi özgeçmişlerine e, bakıp cinsiyetlerine e, bakıp, e, bedensel e, sorunlarına bakıp ya evlenmemelerin evlenmemelerine yani. Dolayısıyla bekarlığı da bir tür patolojik e, e, e, bir semptom olarak e, algılaarak. E, bu insanların intiharının aslında e, belki de onların e, depresif veya melankolik eğilimleriyle ilgili olduğunu söyleyebilecek kadar insanlar, e, yeri gidebiliyorlar Kendilerinin bilmez hale geliyorlar Kendinin bilmezlik bu e, Valla işte herhalde öyledir <gülüyor> Ama e, yani e, ortada işte e, Kapının önüne ölmeden önce Dikkat içeride siyanür var diye Mesaj bırakan başkalarına zarar vermemek ya, için Bu kadar da sorumluluk sahibi Sorumluluk sahibi Tipus e, uyuyor yani. Evet e, doğru aslında e, Yani diğer kam bir taraftan evet, evet, tabii. kendisine zarar verirken veya belki de kendisine zarar verdiğini düşünmüyor. Kendisine bir iyilik yaptığını tabii. düşünüyor. Artık başka türlü kurtulamayacağına emin olduğu için hayatında başka bir şekilde değiştirebilmesinin, boğacılara son verebilmesinin Hı. mümkün olmadığına %100 evet. emin olduktan sonra insanlar ölüme karar verdiklerinde çok rahatlıyorlar Ferda. Tahmin edebiliyorum bu bir taraftan kültürel olarak da çok önemli çünkü asetizmden vazgeçmek. Yani asetik bir yaşam biçimini anlamlı bulmaktan vazgeçip e, başka bir evet. tercihte evet. E, bulunmak e, gerçekten eminim çok rahatlıyorlardır. Ve acemi terapistlerimiz ya da psikiyatristlerimiz biz hep yani yeni acemilerken derken yeni asistanlarımıza söylediğimiz şey var. Depresyon tedavisi yaparken işte 3-4 haftadır böyle kötü çok kötü birdenbire sana geldiğinde acayip derecede iyi görürsen hastanı dep o ağır depresyondaki hastanı oh ne güzel başardım işte bak iyileştirdim zannetme o intihar etmeye karar vermiş ve bu verdiği kararın rahatlığıyla evet. çok iyi gözüküyor olabilir çok dikkatli olmak gerekiyor e doğrudur yani ona çok e, uzaktan başka bir örnek geldi şimdi aklıma hani öğrencilik yıllarında insan önemli bir sınava girecektir e, inanılmaz derecede stres yapar gerilir ...çalışır... ...sonra da yapamayacağına karar verir... ...ve ne yapalım çakacağım... ...veya sınavı geçemeyeceğim dediği anda... Atla. ...yok inanılmaz dünyanın oh. en mutlu insanı olur... Yani, <gülüyor> ...sınava girmekten vazgeçtiği anda... ...sınava yani, girmekten vazgeçtiği anda... ...dünyanın en mutlu insanı olur... ...bu da öyle bir şey... ...tabii ki bu hiç kimseyi intihara teşvik etmek anlamına... Değil, tabii, ...gelmemeli değil elbette... E, ...çünkü... ...yaşamın kendisinden vazgeçmek de... E, ...güzel bir şey değil. Yani bana kalırsa... ...ölmek bir politik eylem biçimi olmamalı. Evet. E, Aynen öyle. Ve yani ölüm politikası denilen... E, ...şeyin kendisinin e, ben... E, ...doğru olmadığını düşünüyorum. Ama e, eğer e, böyle bir karar... ...mevcut iktisadi, toplumsal... E, ...ve politik ya da... işte ...etik koşullar dolayısıyla verildiyse... ...bu kararı alıp... ...insanın e, psikolojik geçmişine ve eğilimlerine bağlamak bana kalırsa özellikle o insanları hiç tanımadan. E tabi tabi. Yalnızca şeyi duyarak ya yani işte bunlar bekarmış, evet. yalnız yaşıyorlar, dört tane erişkin kardeş bir arada yaşıyor, evet. e, ilişki kuramıyorlar. Ee, zaten birlikte yaşıyorlarsa e, Kimseyle içlerine kapalıdırlar evet. Ya ki e, bir problem yahu ikisi sakatmış insanların evet. Özürlüymüş Bir tanesinin emekli muhaşı mı ne varmış evet. Hayat mücadelesi hayatta kalmaya çalışıyor Ve Aynen. artık kalamayacaklarını almamışlar Şimdi bu dünyanın çok farklı yerlerinde de gerçekleşiyor Fransa'da çok arttı Bugün gördüm okuyordum Ve ee, öğrenciler protesto eylemlerine başladılar e, bu intiharlar dolayısıyla. Öyle mi? E, tabii. Çünkü içinde yaşadığımız dünya öyle bir dünya haline geldi ki e, insan belirli bir e, iş alanında işini kaybettiği zaman başka bir yerde tekrar iş bulabilmesi ve belirli bir yaşam standartını tutturabilmesi imkansız hale geldi. Evet. Hele belli bir yaştan sonra. Hele belli bir yaştan sonra. Kaybeder. Her iş. ne kadar neoliberalizm işte hayat boyu eğitim işte atıyorum e, siz öğretmenseniz bir taraftan da. Aşçılık kursuna gidin ki öğretmenlikten atılırsanız aşçılık yapabilirsiniz falan gibi yalanlarla e, insanları uzun zamandır... Öğretmen de. maaşını e, öbür taraftan geri almaya çalışıyor. E tabii. <gülüyor> <gülüyor> tabii öğretmen maaşını da o kurslarla geri almaya çalışıyor. E, ama yani bu e, işte prekarya dediğimiz insan türünün ortaya çıkmasıyla ilgili aşırı güvensizlik ortamından bahsediyoruz burada. Evet. E, işte sigorta e, ve bu yaşam içerisinde gerçekten de insanın yaşama tutunabilmesi e, bu dünyada belirli bir güven hissine bağlı olan bir şey. O güven evet. hissinin kendisi kaybolduğu andan itibaren ise ümitsizlik başlıyor tabii ki. Umutsuzluk e, ta antik Yunan'dan beri e, iki tane temel... E, e, tanımından biridir melankoli'nin esas antik Yunan'da korku ve umutsuzluk. <gülüyor> yani Hipokrates'te e, şöyle çok ünlü bir e, şey vardır, cümle vardır. E, korku ve umutsuzluk uzun sürerse, o zaman melankoliden bahsetmek gerekir <gülüyor> e, diye Ama tabii iki hafta değil. Hipokrates'te <gülüyor> bu çok daha uzun süren bir şey. Ama <gülüyor> korku ve umutsuzluk, umutsuzluğun arkasında ise içinde yaşadığımız toplumda toplumda güvensizlik e, var ve güvensizlik e, tamamen e, e, ekonomik e, nedenlerle duyulan bir e, güvensizlik. Evet. E, o işte işini kaybettiği zaman yeni bir iş bulamayacak olma korkusu sadece kendisini de ilgilendirmiyor bu. Yakın çevresini de ilgilendiriyor. Yani çocuğuyla intihar eden de oldu. Tabii. Değil mi? Bu, bu e, mutluluk ben e, böyle e, şu, mut, depresyonla mutluluğu böyle bir arada düşündüğünde korku dediğin kaygı dediğin işini kaybetme kendisi insanı Şimdi insanlara mutsuz olmanın, üzüntü çekmenin, acı çekiyor olmanın, bir şeyleri yolunda gitmiyor olmasının büyük bir başarısızlık, yetersizlik ve değersizlik olduğu evet, çok fazla anlatılıyor. Tabii. Yani bu da e, İlla ki işte dışa dönük olacaksın, Hı -hı. sosyal olacaksın, fit olacaksın, neşeli olacaksın, de, e, işinde devamlı başarılı olacaksın filan. Bütün bunlarla ilgili olarak bunu yani mutlu olmak zorundasın den, deniyor evet, insanlar. Güçlü sonra. ve mutlu olmak güçlü zorundasın. Güçlü ve mutlu olmak Peki ben nasıl mutlu olacağım diye e, sormaya başlıyor. insanlar. o kadar çok söyleniyor ki mutlu olmak zorundalar artık bunu sorgulamıyorlar bile. Evet, tabii. Ve sonra da nasıl mutlu olacaklarıyla ilgili olarak da onlara diyorlar ki... E, 90 metrekare evde otursan mutlu olamazsın bu evin 150 metrekare 200 metrekare çıkması lazım öyle ayvalıkta tatil yaparak olmaz Maldivlere gitmek zorundasın e, öyle e, Renault'la falan arabayla gidersen hem çocuklarının e, güvenliği de olmaz şey almak zorundasın marka söylememize saklı yanlış bir şey yaptım bilmem ne arabası almak zorundasın evet. e, diyor yani para harcarsan mutlu olabilirsin tabi e, e, o zaman zaten herkes inanılmaz derecede şey e, yani, e, bir de haz almak zorundasın meselesi. Evet. Şimdi oydaimonia, değil mi? Evet. Şimdi orada da demon yok mu? Var tabii. İyi e demon. E evet. Yani evdemonia'nın evet. e başındaki eu eki iyi anlamıyla. Evet. İyi e demon. Ve e, aslında orada haz verdimin dengeli bir şekilde var olması, değil mi? Bir felsefe öğrencisi olarak. Tabii. Yani hocam yanlış tabii. söylemeyeyim Erdem, sana soruyorum. Mükemmeliyet gerekiyor. Haz da zaten mükemmeliyetle birlikte gelen bir şey. Evet. Haz'ın hazzın kendisi değil Evdemoni'ye. Onu Aristoteles değil, çok net tabii, olarak söyler. Tabii, tabii. Ve hatta haz için yaşanılan hayatı da vulgar hayat olarak evet. e, tanımlar. Yani dengeli olması değil tabii, mi? Zaten evet. denge galiba Aristoteles'te tabii. en önemli evet. kavramlardan evet. bir tanesi. Ama günümüzde mutluluk tanımı yalnızca hazzın olduğu bir hayat biçimi. Evet ve bu hazzı da e, alabilmek için veya bu hazzı, e, hazzın peşinden gitmesini sağlamak için insanın e, gerekli arzuları e, üretme faaliyeti ne dönüştü evet. aslında toplumsal yaşamın önemli bir e, kısmı ve bunların e, başkaları tarafından da gözükmesi lazım tabii. bu yüzden de instagramımız var tabi tabi aldığımız hazzın gözükmesi lazım ama o hazzı bizim arzulamamız gerekiyor dolayısıyla e, tabi ki neoliberalizmin en önemli özelliklerinden bir tanesi takip ettiği arzu politikalarıdır evet. e, yani e, arzuyu kurmak ve sonra bizi bu arzunun öznesi haline getirmek evet. Dolayısıyla arzu artık kurulan bir şey haline geldi. Evet. Arzuladıkça eyleme geçiyoruz. Sonra bu eylemin sonucunda alınan hazdı da teşhir ettikçe evet. yani mutluluğumuzu teşhir ettikçe o rekabet dünyası içerisinde öne O da öne çok tehlikeli bir şey oluyor. Ya layık like sayısı az kalırsa İnsanlar ondan öyle bir tedirgin ki. Ha, öyle mi? Ha evet doğru doğru. Facebook'ta yani, like Tabii Facebook'ta tabii. ya da Instagram'da, e, Instagram'da evet. sen Mikonos'ta eller havaya yapmışsın ama yalnızca dört kişi like etmiş var ya. Evet. Bitti Mikonos tatilinin manası kalmadı. A doğru tabii. tabii. <gülüyor> ben bir kere e, bundan beş sene evvel falandı böyle bir tatil köyü gibi yok bir, bir, bir, bir e, şeye gittik. Um, bir, bir siteye gittik Bodrum'da isim vermek ya, e, şey mi yasak e, mı yani Bodrum Bu, diyebiliyoruz yani, tabi tamam. de otel ismi Orada e, şey benim. vardı <gülüyor> e, ben işte e, wifi var mı diye evet. sordum e, var dediler ama e, çalışmaz dediler e, e, niye dedim yani aşırı yoğunlukta neyin yoğunluğu dedim Aa dediler öğleden sonra çalışmaz dediler. Çünkü insanlar işte sabah ve öğlen e, işte denize giriyorlar. Fotoğraflarını evet. çekiyorlar. Ondan sonra akşam üstünden itibaren herkes Instagram'dan bu fotoğrafları paylaşmaya Aynen. başladığı evet. için çöküyor sistem. Evet. Yani e, modemler yetmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ve bizim gibi dolayısıyla işte haberlere bakmak evet. ya da e-mailini okumak falan gibi dertleri olan insanlar evet. için de bu olmuyor. E, bu tabii müthiş bir teşhir. Ama bu aynı zamanda bir sonsuzluk özlemi. Yani ve bu sonsuzluk özlemi aslında kendi içinde de çok e, sorumlu bir şey. Çünkü neoliberal öznenin e, sonsuzluk e, arzusu gerçekleştiği takdirde insan yani bir insan sonsuz olduğu takdirde dünyayla bir olur. Dünyayla bir olduğunuz yerde de ötekine yer kalmaz. Yani evrenle bir olur. Evrenle veya içinde bulunduğu olur? dünya kendisinden ibaret alır. Kendi evet. sonsuzlaşırsa. E, ama son, insanın sonsuz olduğu yerde ötekin'e yer kalmaz çünkü insan zaten evet. sonsuzdur. Dolayısıyla ötekinin olmadığı bir dünya yaratılmaya çalışılıyor. Ötekinin olmadığı dünya demek insanın diğer olamadığı, ötekinin acısına e, anlayış göstermediği, onu paylaşamadığı, paylaşamadı. empati gösteremediği, onu paylaşamadığı, e, ona dokunamadığı yani fiziken değil evet. sadece e, aynı zamanda insanlar nasılsın diye sorarken korkuyorlar artık. Farklı var. mısın ya kötüyüm derse. Evet, Dinlemek tabii. lazım sonra onu. Evet tabi. Evet bir an <gülüyor> evvel, evvel hızlıca kaçacaksın. Tabii, tabii o zaman. Tabii, evet. Yani bütün bunlar aslında toplumsal bir depresyona belki tekabül ediyor. Oraya bakmak lazım. Yani depresyonu tıpta da var bu biliyoruz ki artık yani belli hastalıkları sadece bedendeki semptomları üzerinden düşünerek tedavi stratejileri saptamak yerine e, dünyada kaynakların dağılımı e, farklı coğrafyalarda e, e, ve bu kaynakların işte e, kullanımı. Ee, ve buna benzer unsurları da devreye katmak suretiyle yeniden tanımlamak ve onun üzerinden e, müda tıbbi olarak müdahale etmek e, fikri var. E, burada da depresyonu sadece tekil şahısların içine girdikleri bir deneyim ya da bir haleti ruhiye olarak düşünmek yerine e, bir taraftan da e, toplumsal bir e, fenomen olarak e, ve o toplum içerisinde var olan e, kişiye e, toplumun dayattığı, bir şey olarak dayattığı derken sen depresif olacaksın diye değil ama e, sağlıklı ve mutlu yaşam koşullarını e, belirleyip e, ona uymayan herkesi de depresif olarak tanımlayıp. Hasta ya da işte. Hasta, depresif, patolojik, içine çekilmiş, e, uyumsuz. uyumsuz. Ondan Tabii, sonra. Kişilik bunun... bozukluğu deniyor artık. Tabii. Yani kişilik ve davranış şey. bozukluğu. Bir sene bir insana diyoruz ki sen böyle davrandığın için. Senin davranış bozukluğun var, senin kişiliğin bozuk. Yani bu nasıl bir cürettir? <gülüyor> evet. Öyle değil mi öyle tanılar? Yani ee, sen biraz takıntılı bir adamsan diyelim. Evet. Yani sen, senden bahsetmiyorum, öyle konuşma. Tabii tabii. Öyle söylüyorum. Takıntılı takıntılı. Yani ben de yani yapmak istediğimde takıntılıyım ve sana diyor ki sen de takıntılı kişilik bozukluğu var. Evet. Psikoterapi gitmen lazım. Ve ya bu niye? Bu bir de bu şöyle bir şey de oldu. Ee, bu yaş olarak da. Çok aşağılara çekildi. Tabi. Ve dolayısıyla ilk okullarda bile artık belli şekillerde davranan çocukların ailelerine sizin çocuğunuzun davranış bozukluğu var. Lütfen okulumuzdan alınız deniyor. Evet, evet. Bu yaşanan evet, evet. şu anda yaşanan. Bizim okulumuzun yine... Evet. Dolayısıyla yani bir velinin de o yani çocuğu işte içinde bulunduğu sınıfta diğerleriyle iyi geçinen. Ee, bir, bir, bir, bir, bir insan haline dönüştürmek yani o kolektif varoluş duygusunu ona aşılayabilmek yerine ailesini çağırıp ya biz burada yani eğitim yapıyoruz yani aslında para kazanıyoruz sizin çocuğunuz da e, bu sistemi e, bozuyor lütfen alın e, demek. İnsana çok küçük yaştan itibaren stigmatize eder, evet. yaralayan bir şey. Tabii. Yani yaralar derken e, insanın üzerinde damgalıyorlar. Görülür bir evet. iz bırakmak anlamına evet. geliyor bu. Hani bu mesela şeyde de var. Bir ara Fransa'da şey e, kanunu çıkartmaya çalışmışlardı. On seneden fazla oluyor ama belli davranış biçimi gösteren çocukların suça eğilimli olduklarını Oldu. ve dolayısıyla bütün hayatları boyunca bunların takip edilmesi gerekli. Bu bana şeyi hatırlattı. Hatırlattı. 1980'den sonra 12 Eylül 1980'den sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği'nde Ayhan Songar baş adını şimdi unuttum başka birisiyle kendisine benzeyen birisiyle ee, solcuların illegal e, sol örgütlü üyelerinin e, kişilik bozuklukları olduğunu ve psikopatileri olduğunu ve bunu kanıtlamak için de işte işte, işte EG'ler bilmem neler falan bunlarla uğraştılar devamlı. Hiç şaşırmam. Asabının tam tersi de var. Ee, e, bir e, e, şey zamanında e, Sovyetler Birliği'nde e, bir e, ünlü şu anda adı aklımda değil bir psikiyatrist var. Bu psikiyatrist e, yavaş ilerleyen bir şizofreni e, keşfediyor. E, ve bunun makalelerini yazmaya başlıyor. Bunun da bir tane tek bir semptomu var. Özel bir semptomu. E, siyasi muhalefet. Evet. Ben bunu yazdım biliyor musun? Psikiyatrin tersten Öyle okunuşu mi? diye bir e, şeydi. E, bat, hep Batı'nın üzerine örnek gösteriliyor. Sovyetler Birliği'ne mahsus bir şizofreni. Şey düşünmek eğer siyasi bir muhalif muhalifler yani e, şeye ee, Sovyet rejimine karşı olduğunu açıkça söyleyen insanların işlerini kaybedeceklerini e, hatta öldürülebileceklerini ve hapse ile ilgili korku duyuyor olmalarının şizofreni belirtisi olduğu. <gülüyor> evet. <gülüyor> ve yavaş ilerleyen şizofreni olduğunu tanımlıyor. bir şizofreni. Onlarca yıl devam ha. ediyor. Ee, bunun işte uzmanları yetişiyor. Yani bu Tabii. şizofreninin uzmanları e, bu konuda büyük bir literatür bu Tabii. iş için ayrılmış özel e, akıl hastaneleri e, vesaire falan e, en sonunda tabii vazgeçildi ama e, bu şekilde e, şeye e, çok müsait e, bu e, manipülasyona çok müsait olan bir şey. Evet o zaman ben sana şimdi programın e, sonuna gel geldik maalesef. Ben sana şunu sormak istiyorum senin anlattıklarından yola çıkarak. Şimdi e, normalin sınırları ya yani hakikaten beni çok rahatsız eden bir şey. Evet neoliberalizm. Yeni kapitalist sistem e, normali mümkün olduğunca daraltarak aslında e, ne yapmaya çalışıyor? Sence? Yani hani bütün insanları anksiyeteli yaparsak, hepsini depresif yaparsak e, öyle ilan edersek, yani ilaç sektörü para kazanacak, evet. evet. Ama yani daha global olarak baktığımızda. Evet. Neoliberalizmin bundan kazancı ne olabilir? Neoliberalizmin bundan kazancı e, belirli bir öznerlik kurmak suretiyle insanların e, kendilerine e, patolojik olarak e, görmek istemedikleri için patolojik olanı yapmaktan vazgeçmeyi e, e, istemelerini sağlamak ve böylece iktidarı kendi kendilerine uygulamalarını e, sağlamak Yani bak sen bu neoliberal öznerliğin e, koşullarını yerine getiremezsen patolojik olacaksın. Ve sistemden atılacaksın. Ve sistemin dışında kalacaksın. Onun için lütfen bizi uğraştırma. Evet. E, ve sen kendine uygula e, bu e, sınırları. Evet. Bil. Ve dolayısıyla e, uygula demek suretiyle aslında bu çok ekonomik. Ama aynı zamanda çok sinsi bir manipülasyon evet, biçimidir. Evet. Sadece neoliberalizme özgü değil ama bu doğa doğru geriye giderek her dönemin kendine getirdiği bir normal tanımı var. Ve bu normal tanımları ne, ne işe yarıyor? Evet. Tabii ki insanların kendilerine belli sınırlar dayatmalarına ve bu sınırı dayatmak için de veya bu sınırı insanlara uygulamak için... Şiddet kullanmaya ihtiyaç duymadan ya da onlardan rıza almaya çalışmadan onları kimliklendirerek, evet. özneleştirerek e, o sınırları kendilerine dayatmalarını evet. sağlamak. Yani ya ötekileşeceksin, dışlanacaksın ya da bu krallara uy uyarak sistemin devam etmesini Aynen. Aynen. sağlayacaksın ve aslında mutsuz e, ve gerçekten için. de mutsuz ve depresif insanlar olarak yaşayacaksın. İşte ya da e, onun dışına çıkmak istiyorsan da. Şu koşulları yerine getirmen gerekiyor. Evet, yani onun getirdiğin zaman ama işte aslında mutsuz ve depresif olacaksın çünkü sen aslında onları istemiyorsun. Evet. Mecburen bunu yapmak zorundasın ve istemediğin şeyleri yaptığın için aslında mutsuzsun. Evet, evet e, belki başka bir programda daha birazcık devam edebilir miyiz sence? Ederiz tabii ben gelirim canım. Tamam çok çok çok, çok teşekkür Rica ederim, ederim. Ferdar Keskin'e. E, ben her zaman onunla ne zaman oturup sohbet etsem hep şeyler öğreniyorum. Çok teşekkür ediyorum ben de kendisine programımızı bitiriyoruz 25. yıl partimiz var bu akşam değil mi açık radyonun teşekkür ederim normalin sınırlarında iki hafta sonra buluşmak üzere hoşçakalın normalin sınırları Ürünik Felsefe Sohbetleri hazırlayan ve sunanlar Alper Hasanoğlu ve Bülent Usta Açık Radyo Program Destekçisi olun.